Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçum. Merhaba Dünya Mirası Adalar programına hoş geldiniz. E, stüdyoda bulduk. bugün e, çok değerli bir konuğumuz var ama öncesinde ben Derya Tolgay. Ben de Alporcum. Ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la beraberiz. E, efendim yerel demokrasinin gerçekleşmesinde önemli yapı taşı olan kent konseylerini konuşacağız bugün. E tabi kent konseyi deyince de akla ilk gelen e, isim. Koral Göymen bugün e, stüdyoda konuğumuz oldu. Profesör Koral Göymen çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi Koral Göymen, herkesin yakinen tanıdığı ve de çok da fazla cana anlatamayacağım kendisini çok kısa özetlemek istiyorum. İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli uzman, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi şu anda Koral var. Ama öncesinde ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde... ...öğretim üyeliği de yaptınız ve oradan mezun oldunuz ama dinleyicilerimize şunu da hatırlatırım. Ankara Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ve Planlama Koordinasyon görevinde görev aldınız. Bir dönemde Kadıköy Kent Konseyi Başkanlığı yaptınız. Evet. Ayrıca da Türkiye'de konseylerin kurulmasında oldukça etkili destekler verdiniz. Konuşmalar yaptınız. Ve de Bütün bunları tam açmışken şunu da söyleyelim. Bizler e, e, sosyal mecralarda Dünya Mirası Adaları olarak varız. E, burada hem sorularınızı sorabilirsiniz. İsterseniz Koral Göğmen'e bizim Dünya Mirası Adalar Facebook ve Twitter sayfalarımız sorularınız için uygun mecralar. Aynı zamanda da e, burada bir hafta süresince yayınlayacağız. Be belki Koral Göğmen'in e, e, podcast'ını e, hem de geçmiş dönemde Kent Konseyleri ile ilgili yaptığınız e, konuşma ...ve görselleri de. Evet efendim... ...başlayalım buyrunuz evet. Alp Bey. Bey. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Şimdi biz... E, ...Derya kısaca bahsetti... ...biz Dünya Mirası Adalar diye bir grupun ...kurucularıyız. Bu grubun amacı da... E, ...adaları UNESCO Dünya Mirası... ...listesine e, hazırlamak... ...ve başvuruda bulunmak. Tabi bunun için... E, ...bu şey... E, ...ancak... ...sivil toplumun katılımıyla... ...sağlanabilecek bir şey. Tabi kamunun da... E, bu ...burada e, prosedür gereği... ...zaten önemli bir rolü var. Fakat... ...sivil toplum eğer bu işe razı olmazsa... ...bu iş için çaba göstermezse... ...böyle bir şeyin gerçekleşmesi de... ...mümkün değil. Diğer örneklerden siz daha iyi... ...biliyorsunuz. Şimdi... Ee, bu, bu, son bizim yeniden bu yerel demokrasi e, meselesini eline ele almamızın nedeni ve sizinle burada buluşmamızın nedeni de e, sivil toplumun e, yönetim yönetişim içindeki önemli araçlarından biri olan kent konseyinin e, yerinin adalar kent konseyinin yerinin e, elinden alınmış olması elinden alınmaya teşebbüs edilmiş olması. Ee, bu bağlamda kent konseylerinin bir önemi hakkında sizden e, bir görüş alsak başlarken çok iyi olur. Yani kent konseylerinin işlevi nedir? İleti yönetişim açısından işlevi nedir? E, ve e, sonra adalar örneğinden ve diğer genel örneklerden devam ederiz. Teşekkür ederim. Her şeyden evvel e, izleyicilere sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum ve burada bulunmaktan Son derece mutlu olduğumu da ifade ediyorum. Kent konseyleri konusu çok geniş, çok boyutlu. O nedenle ben önce bir kısa çerçeve sunmaya çalışacağım, oluşturmaya çalışacağım. Dünyada çeşitli eğilimler var, küresel eğilimler var. Küresel eğilimler deyince biraz evvel sözünü edeceğim eğilimler daha ziyade demokratik ülkelerde e, görülen şeyler fakat e, bazıları başka e, kategorilerdeki ülkelerde de görülebiliyor. Son dönemlerde bazı kavramların içeriği değişti, tanımı değişti. Mesela değişen kavramlardan bir tanesi kalkınma. Hı. Eskiden büyümeyi endeksliyken bugün günümüzde artık yaşam kalitesi şeklinde ifade ediliyor. Kent konseylerinin e, biraz ifade, birazdan ifade edeceğim gibi yaşam kalitesinin arttırılmasıyla birebir ilişkisi var. İkinci olarak planlama anlayışı değişti. Ulusal düzeyde planlama artık pek yapılmıyor ama planlama önemini yitirmedi. Bölgesel ve yerel ve Bunun kent konseyleriyle ilişkisi nedir? Kent konseyleri de planlayıcı birer aslında gönüllü örgüt. Çünkü kent eylem planı diye nitelendirilen yapılara dokümanları hazırlayan, Katılımcı bir ekip. Ayrıca da içinde yaşadıkları bulundukları belediyelerin hazırladıkları stratejik planlara da katılımcı bir anlayış içinde katkıda bulunma potansiyeline sahipler. Üçüncü bir değişik değişen anlamı değişen kavram biraz evvel ifade ettiğiniz yönetişim kavramı. Yani ondaki temel mantık da şu. Devletin her şeyi yapması ve her türlü hizmeti devletin sunması yerine çok farklı yapılarım. Bu arada kent konseylerin sivil toplum kuruluşlarının da hizmet üreten ve hizmet sunan yapılar olarak ortaya çıkmış olması. Görüldüğü gibi kent konseylerinin üçüncü bir önemli görev alanı ortaya çıkmış oluyor. Dördüncü bir alan demokrasi. Demokrasinin tanımı da değişti. Yani yalnız temsili demokraside yetinmiyor çoğu ülke. Temsili demokrasiyle yetinen ülkelerde öz eleştiriler yapılıyor. Demokrasi sözcüğünün başına yeni sıfatlar konuyor. Doğrudan demokrasi, ölçek elverdiği takdirde, katılımcı demokrasi, söylemsel demokrasi, örgütler demokrasisi gibi yeni sıfatlar evet. ve yeni kavramlar. Bunların her biri şeyle ilgili, kent konseyleri ve kent konseylerinin yaptıkları ve yapması gereken alanlarla yakından ilgili. Son olarak da küresel bazı değerler ortaya çıktı. Bunlar vurgulanıyor. Başta demokrasi olmak üzere. insan hakları olmak üzere. Hukuk devleti olmak üzere. Fırsat eşitliği olmak üzere. Ekonomik ve sosyal güçsüzler için pozitif ayrımcılık olmak üzere. Cinsler arası eşitlik gibi Ufuzun bir liste. Saydığım bütün sıfatların ve bütün e, e, faaliyetlerin Kent konseyleriyle birebir ilişkisi var. Yani şu ana kadar ifade etmeye çalıştığım sizin sorunuza cevaben kent konseyleri yalnız katılımcı bir yapıdır deyip geçmek yeterli değil. Yalnız gönüllü bir yapıdır deyip geçmek yeterli değil. Saydığım beş tane önemli faaliyet alanında, görev alanında da her birinin potansiyel olarak e, hizmet sunma imkanları var. Bunları söyledikten sonra Kent konseylerle ilgili e, ne olup ne olmadıklarına dair bazı yanlış anlamalar var. Hı hı. Kısaca ifade edeyim onu. Kent konseylerinin ilgili tüzüğe göre belediye ile bir ilgisi var. Neden? İlgili belediye e, bazıları isteyerek bazıları çok e, arzulu olmayarak bir mali destek sunuyorlar. Bazı belediyeler hı hı. E, yer e, imkanını e, yaratıyorlar e, kent konseyleri için. Fakat bu yanlış bir anlamı e, yöneltiliyor bazen. Belediyeler, belediye başkanları bazen bunları kendi e, örgütlerinin, yapılarının uzantısı olarak görme ve denetleme eğilimine giriyorlar ki son derece yanlış. Doğrudan veya dolaylı bu denetleme. Doğrudan veya dolaylı evet. bunu yapmaya çalışanlar var. Hatta yer yer, şimdi artık pek kalmadı ama belediye başkanları bu yapıları genel kurullarında kendilerine Peki, başkan seçtirelim. Peki burada evet. o zaman tüzel bir kişiliği yok kent konseyli. Tüzel kişiliği yok. Eğer tüzel kişiliği olsa bunlar nispeten daha önlenebilir mi? Tü... Veya bu belki, konuda ne dersiniz? Belki ama ben onu şahsen hiç arzu etmem. Hı. Çünkü bunlar gönüllü yapılar. Hı hı. Kimsenin denetlemesi şey etmesi veya zaten rutin bir yapının içine sokması gerekmeyen yapılar. Daha esnek olması gereken yapılar. Onun için belediyenin bir uzuva haline, bir bürosu haline, bir birimi haline dönüştürecek bir tüzük değişikliği veya bir yasal düzenleme bana göre son derece olumsuz olur. Belediyelerin kent konseylerinin gönüllü yapılarını ve STK'ların önemini idrak ederek, anlayarak gönüllü bir ilişki içine girmeleri gerekir. Hiçbir şekilde bunları denetleyen bir yapı olmaya veya kendi güdümleri altına almaya çalışan Yapılar olarak görmemeleri gerekir. Buna karşılık yer yer kent konseylerinde de buraları o görevdeki belediyenin veya başkanın e, muhalif bir yapısı olarak muhalefet etmek amacıyla kullanıldıklarını görüyoruz. İkisi de yanlış. Bu yapılar özgür bireylerin kendi özgür iradeleriyle gelip gönüllü çalışma yapacakları yerler. Bunları kesinlikle bir yapıya, kesinlikle bir sıkı fıkı bir hiyerarşik düzene, mevcut bir yapının uzantısı haline getirmek son derece yanlış olur. Ama burada Türkiye'deki yönetmelik e, belli bir şey, e, kotalar ayırarak işte şuradan bu kadar kişi katılacak, buradan bu kadar kişi katılacak falan gibi bir sınırlama getiriyor. Bu da aslında sizin söylediğiniz anlamda e, bir e, sakınca doğurmuyor mu? Son derece haklısınız. Hı -hı. Ben biraz evvel Hı -hı. takdim benim Kadıköy'de bir dönem Kent Konseyi Başkanlığı yaptığım belirtildi. Biz oturduk bunu konuştuk. Sonunda hiçbir sınırlık getirmeden Kadıköy'de yaşayan çalışan, okuyan ilgi duyan herkesin Hatta Kadıköy'de oturmayanların da bu faaliyetlere katılabilmelerini mümkün kıldık. Hı. Son derece de verimli olduğunu gördük. Hı hı. Hı hı. Peki Gerçekten. burada acaba biraz açsak mı? Kent konseyinin içindeki temsilciler kimdir diye şöyle saysak faydası olur mu? Benim önümde bir şey var. Hı. Peki olmaz açıkçası. Olmaz Şu <gülüyor> açıdan olmaz. O tür bir sınıflandırmaya... O tür bir korporatist anlayışa karşı bir görüş zaten belirtiyorum. Yani %10 kota sivil toplum pardon %10 mevcut hmm. o bölgedeki veya ilçedeki e, kabu görevlerinden gelsin falanca hmm. müdürler gelsin. Evet. E, üniversitelerden %5 gelsin öbürlerinden bu tür kotaların konması hmm. e, olayın ve e, bu tür örgütlenmenin mantığına aykırı. Peki ama şu anda işleyişi? Böyleiz İşle sanırım. işi çok farklı. Hı -hı. İşle Hı -hı. işi çok farklı. Bence gittiğim, yani biraz davet, edildiğim, var mı o davet edildiğim yerlerde görüyorum ki Hı -hı. hiç kimse bunlara uymuyor. Hı -hı. Hı -hı. Üzülerek mi buna karşılık şey diyeyim? Kamu görevlerinin zaten hiçbirinin ilgisi olmuyor. Hı -hı. Yani, e, doğru, doğru. Kaymakam Hı -hı. Il, evet, ilgili kaymakam israr ederse bu işe çok inanırsa doğru. lütfen onu kırmamak için gelip oturuyorlar ama ben şimdiye kadar gelip oturan. Biz de görmedik, ...faaliyette bulunan... Evet, ...Kadıköy'de iki müdür Hı. gördüm... ...kendileri Hı. benimsedikleri Hı. için olayın içine girdiler... ...ama Hı. genelde Hı. bu iş tutmuyor... İdeal ama keşke gelebilseler... Aynen, bu ...peki bu, bu durumda kent konseylerini... ...daha bağımsız hale getirebilecek... ...bir... ...bireyler, e, Gönüllüler. Evet, evet. ...yani ben ona bir de şey diyorum... ...herkes gönüllülüğün ne olduğunu anlamalı... Hı. Hı. ...sloganize ediyorum onu... ...gönüllü... ...ama gönlünce değil... ...yani... Yani her örgütün ne kadar esnek yapıya sahip olursa olsun ne kadar hiyerarşi içinde olmazsa amacı hakkında üyelerinin gerekli bilgiye sahip olması oraya gerçekten katkıda bulunmak için gelmeleri orayı başka bir yere geçmek için basamak olarak kullanma amacıyla gelmemeleri siyasal kimliklerini evet. ideolojik tercihlerini hemen kapıda bırakmaları. Bunu çok açıkça hı hı. söylüyorum. Hı hı. Her part, partiye mensup olan partili hı hı. partisiz evet. e, siyasetle ilgisi rol olmayana herkese açık olması gereken e, evet. yapılardır. Yoksa e, sola e, yatkın kent konseyleri sağa yatkın hı hı. kent konseyleri falanca tür toplumsal bir tabakayı temsil eden kent konseyleri gibi ayrımlara ülkemiz çok yatkındır. Fakat kesinlikle kent konseylerinin bu tür yapılar e, haline dönüştürülmemesi gerekir. Evet şu kitapçıkta da mesela e, kent konseyleri genellik toplantıları falan diye basılmış Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından kitapçıklar var. Oraya baktığımızda da görebiliyoruz. Bu tamamen açık bir yapı yani bugün isteyen... Her yaşta, her gönüllü kişi e, bu mekanizmanın içerisine gelebiliyor, Aynen. teklif getirebiliyor, önerilerini Aynen. Aynen. tartışmaya açabiliyor. Getirebilmeli, getirmesi öngörülüyor. Fakat fiili durum o değil. Ama yani bu işte <gülüyor> o zaman şu soruyu sorabilir miyiz? Vatandaşlar bu kent konseyine katılımda ne kadar... ...etkinler gözleminiz nedir... ...yani biliyorlar mı gerçekten... E, ...buralara... E, ...gelip girmeye çabaları Çok, var mı... ...şöyle diyeyim... ...bütün bu kent konseyler ve gönüllü yapılar... ...ve oraya gönüllü olarak katılan insanların... ...nasıl davrandıkları... ...o ülkenin siyasal kültürüyle yakından ilgi... ...yani siyasal kültür... ...demokratik bir kültürse... ...onun bir takım özellikleri vardır... ...yani katılımcılık, hoşgörü... ...vesaire vesaire gibi upuzun bir liste... Sizin sorduğunuz sorun cevabı bazı yerlerde siyasal kültür bunu destekliyor. Bazı yerlerde eksiklikler oluyor. Fakat ben genellikle bu konuda gelişmelerin sağlandığını görüyorum. Çünkü çok sayıda yeri ziyaret ediyorum. Oralarda beni genellikle memnun eden bir gelişme var. Şimdi kent konseylerinde bireyler kendi yeteneklerini hem göstermek, ...hem amaca katkıda bulunmak, aynı zamanda da kendilerini geliştirmek diye ikili bir amaç gütmeliler. Bunu yapanlar da var, yapmayanlar da var. Şimdi bunun dışında bakın şöyle bir imkan var. Kendi yaşadıkları bölgeyle ilgili sorunları dile getirme, bunu tartıştırma. Bu konuda uzlaşma kültürünü öğrenme. Aynı zamanda da ilgili yönetmeliğin eksiklikleri var ama çok olumlu bir yönü de var. Bir kent konseyi belirli bir kentsel sorun konusunda oturup bir karar alırsa bu, bir, hı hı. bu kararın ilk belediye meclis, meclis toplantısında gündeme alma zorunluluğu var. Kabul etme zorunluluğu değil ille ama gündeme alıp, bu büyük bir fırsat. Biz Kadıköy'de mesela iki konuda bir tanesi baz istasyonlar konusuydu hı hı. mesela alınan gayri resmi kararı belediye meclisi tartıştı. ...kabul etti ve bazı istasyonlarının tehlike yaratmayacak yerlere e, nakledilmesi, e, yerleşim hmm. yerlerinin uzağına nakledilmesi benimsendi ve uygulandı. İkincisi cinsler arası eşitlik konusunda bir karar üretti Kadıköy Kent Konseyi. Hem belediyede çalışanların e, dengesi bakımından hem de e, bir temel ilke olarak yine Kadıköy Kent, Kent, Kent Konseyi'nin aldığı kararı belediye meclisi gündemini aldı tartıştı o da benimsendi ee, bu konuda bir ilke kararı aldı e, belediye buna dayanarak. Buna benzer güzel örnekler başka yerlerde. Bir Adalar'dan verebilir miyiz? Lütfen, Aklıma lütfen, geldi. Buyurun. Biliyorsunuz Adalar'ın 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 planları e, yapılırken gerçi şu anda iptal edildi ama Kent Konseyi'nin başarılı bir e, örneği var Adalar'da. E, taraflar orada yaşayanlar bu projenin içine dahil etmedi, dahil edilmediler. Ve Kent Konseyi'ne e, dışarıdan da, e, Kent Konseyi'ndekilere de bir baskı uygulandı. Ve o kadar iyi bir baskı uygulandı ki ilçe belediyesine de, e, plancılara da, çevre ve şehirciliğe de, e, yani bütün kurumlara biz dahil olmak istiyoruz dedi oranın halkı. Ve sonunda onu kazandılar. Aynı masada bütün kurumlar, bütün taraflar orada yaşayanlarla beraber ortak masaya oturdular. Bu da bir başarı. Yalnız bu başlangıç oldu tabii. Hı hı. Ee, şimdi yeniden o iptal edilen planın yerine yani bir bölü beş bin ve bin planların yerine yeni planın hazırlanması süreci başladı. Fakat şu anda ne belediyeden? Belediyeden bir şey yani yine geçen sefer gibi Hazırlansın biz sonra karşı çıkarız Anlayışı evet. var Halbuki burada bir Müdahale gerekiyor Baş, Baştan itibaren, baştan itibaren müdahale Tabii. gerekiyor Tabii. Şimdi bu konuda sus pus durumdayız Adaları kastediyorum evet. Şey etmek lazım Şimdi adaların, hmm. adaların pardon bir örneği Değil. var Sizin başta, başta söylediğiniz Soruna da biraz değinmek istiyorum Adalar Kompakt İnsanlar yüz yüze ilişkiler içine kolaylıkla girebiliyorlar. Zaten böyle bir gelenek de var. Bu bir mahalleyi andırıyor ölçek bakımından da. Kent konseylerinin yapabilecekleri katkılardan bir tanesi de bir mahallelik ruhunu yeniden şey etmek. Sokağa yeniden kazanmak. Sokağa yeniden kazanmak bir mahallelik ruhu. Bunda da insanlar kendilerini birincil kimlik olarak mahalleli olarak görme durumundalar. A partisi destekçisi, B partisi destekçisi şeklinde değil. Bu da beraberinde Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu olan sosyal ve siyasal birliğin, Zaman içinde ortaya çıkması için sosyal ve siyasal sürdürülebilirliğin sağlanması için son derece önemli bir olay. Evet. Şimdi bu söylediğiniz tam ben ağzımı açarken <gülüyor> evet. siz bu örneği <gülüyor> verdiniz tam bunu söyleyecektim. Şimdi e, acaba bu söylediğiniz anlayışın ve uygulamanın yerleşmesi için e, birinci derecede kent konseylerinin mevcut... E, mensuplarına mı görev düşüyor? Yani e, Kent Konseyi'ne katılımı teşvik edecek. Bu yolda bir e, e, e... Topluluğun toplumununda değil orada yani bir, bir kesi evet. toplun katılmasını e, teşvik edecek bir takım e, girişimlerden bulunması lazım yani başka türlü kendiliğinden biraz güç oluyor bu sizin söylediğiniz anlayışla hakim olduğu için yani e, falan e, şey olmadığı için e, katılımcı bir anlayış yaygın olmadığı için burada birisine görev düşmeli bakın şöyle bir fırsat var <gülüyor> Olaya şu şekilde bakmakta yarar var. Prizmatik insan hı. mantığı. İnsanların farklı farklı özellikleri var. Herkesin belki genel yapabileceğimiz bir genelleme şey olabilir. Herkesin kendisiyle ilgili ya ben bu işi iyi yapıyorum. veya geriye baktığım zaman de, geride fena bir şeyde mirasta iş bakımından topluma katkı bakımından bırakmadım. Övünebileceği hatta bir şeyi yakalayıp. Onu oradan şeyin içine çekmek gerekir. Evet. Yani insanların kendi kendilerini gerçekleştirebileceği, gerektiğinde övüneceği, gerektiğinde iyi yaptıkları bir şeyin başkaları tarafından da kabul edildiğini ve hatta takdirle karşılandığını görecekleri bir ortam yaratmak. Evet. Ee, örgütler bunu kendileri yapacaklar. Evet. Ne devlet yapar. Evet. Yani devletin yapmamasında zaten, ya karışmamasında, evet. <gülüyor> mümkün olduğu kadar uzak durmasında e, büyük yarar var. Evet. Tabii burada diğer bir husus, adalarda verdiğiniz sorunla ilgili olarak, e, kamusal alanı mümkün olduğu kadar genişletmek gerekiyor. Hı -hı. Kamusal alanın genişletilmesinden sorumlu olan sivil toplum kuruluşları. Tabii kamunun da rolü var. Kamunun kamusal alan, yani farklı yaş gruplarında, farklı düşüncelerde, farklı yaşam tarzına sahip olan insanların, bir arada fiziki olarak bir arada bir araya gelecekleri fiziki mekanları hazırlamak. Stadyumlar, meydanlar, sokaklar, bilmem, aktiviteler, festivaller bütün bu fırsatları kullanarak başka şekilde bir araya gelemeyecek. Başka şekilde birbirlerinin evine birbirlerini misafir edemeyecek. Veya birbirleriyle beraber olmak istemeyecekleri insanların bile çeşitli nedenlerle Fizikman bir araya gelecekleri bir süre sonra bundan inanın örnekleri çok yeni bir kentli kültür sentezi doğuyor. Yani herkesin aynı yerde yaşamak istemeyebilir ama bir piknik alanında belirli şeyleri paylaşmak gibi. Çocuklarının bir spor sahasında bir araya gelip birbirleriyle olmaktan keyif alacakları gibi. Kent konseylerinin bu gibi konularda son derece önemli bir rolü var. Sistematik olarak... Farklı insanları kendi aralarına çekmek. Hı -hı. Hiç kimseyi dışlamamak. Hı -hı. Kendi ayrılıklarını sokakta bırakmak. Farklı kimliklerini kapıda bırakmak. Bunları söylüyorum tabii ben burada rahat rahat oturarak <gülüyor> e, ama e, ne kadar zor olduğunda farkındayım. E, şöyle ama bir zorluk var. Evet. E, mekan yok. Kent konseyinin i̇şte, mekanı olmayınca işte şimdi bu olan, dedikleriniz ne de, de gerçekleşecek? Olan, olan mekanları da olan mekanları da Ad olan mekanları geliyorsa. da adalarda olduğu gibi e, Kent konseylerinin Elinden alma e, çabası Evet, ee, e, haliyle yani burada bir, bir açıklıkla bazı şeyleri de konuşmamız gerekiyor. Bu adaların elinden bu müşterekleri, müşterek alanları alınıp da yerine mesela adalar dışından taşınan vakıflar geliyor. Bunlardan bir tanesi e, iskelenin üst katında TÜGÖ'ye verilen bir alan var. E, bazı e, ekstra projeler var. İşte Martakoy'un da TÜGÖ'ye verilmesinden. Başka aman bir okulun aman. bir yerlerine verilmesinden. Yani bu, bu söylentiler Yerin de çok kulağım. fena ama şu anda gerçekleşen... Adalıların şu anda e, kent konseyinin mekanı elinden alınmak isteniyor. Ama onun yerine şehrin dışından e, Adalılara ait olmayan Adalı bir vakıf bile değil başka bir yere e, veriliyor. E, bu da o zaman ne oluyor? E, yani imkansız hale getiriyor bizim karşılaşmamızı. ait adeta baskı kuruluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle yani bu gibi şeylere bu gibi e, belirli yerleri zapt etmek anlayışıyla kendilerinden farklı düşünen, yaşayan, farklı tercihli olan insanları dışlamak, onları belirli sınırların dışına itelemek hiç kimseye hayır getirmiyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Tarih kitapları bunun trajik sonuçlarıyla dolu. Bundan kaçınmak gerekiyor evet. kesinlikle. Koral Bey sizi yakalamışken evet, evet. yani bırakmayacağız. Çünkü <gülüyor> vaktimiz bitti maalesef. Haftaya sizden bir söz alalım. Devam edelim istiyoruz. Çok önemli bir konu çünkü müşterek İkinci, alanlarımız. İkinci davet için de çok teşekkür ee... ederim. Keyifle tamam, oturdum. Tamam. Sohbet ettik. Çok, çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Profesör Koral Göğmen'di. Ee, yönetilirken yönetmek dedik değil mi Koral aynen, Bey? Aynen. Haftaya inşallah ona devam edeceğiz. Çok küçük bir e, hatırlatmamız var. Bizim de Dünya Mirası Adalar olarak e, şeyle beraber e, Galata Rum Okulu'nda İKSV yan etkinliği var. E, 27 Ekim saat e, de yetimhaneden öğrenmek, yetimhaneden anlamak bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Hoşça kalın Adalar hepimizin.